63 Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakındırıyor. 3 Ali İmran 33 Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir. 85 Buruc 12 İşte senin Rabbin haksızlık eden kentlerin toplumlarını